ve nasuh tövbeye muvaffak olan ulemadır. Bunlar öncüdür. Emirlik hilafetini alsın almasın manevi hilafeti alanlardır. Kur'an-ı Hakim'de bunlara sabiqun ismi verilmiştir. Summa awrasna'l-kitabe'llezine stafayna min ibadina faminhum zalimun li nefsihi ve minhum muqtacid ve minhum sabiqun bil hayrat bi'iznillah zalike hu'l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 ashabdan sonra tabi'in ve tebe'i tabi'in öncülükte öncelik almışlardır. Manevi hilafetten ibaret bu mirası, Allah Teala kulundan beğendiği en emin kimselere verir. Ashabdan kısma azamisi, bizzat veya bilvasıta bu mirastan almıştır. Mesela Ebu Bekr Sıddık ve diğer üç halife, hem bizzat peygamberden hem de birbirinden bu emaneti almışlardır. Aynı zamanda Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu anh, Hazreti Ömer'e hem zahiri hem de batini hilafeti verdiği gibi Selman-ı Pakı Farisi'ye de sadece manevi hilafeti vermiştir. Dört halifede zahiri ve batini hilafet toplanmıştır. Onlardan sonra emirlik ve bir bi'ati bazen birleşmiş, bazen ayrılmıştır. Saltanat, yani imametlik hilafetinde bütün Müslümanların başında bir tek imamın olması şarttır. Adet kabul etmez. Manevi hilafet ise böyle değil. Adet kabul eder. Mesela bir beldede dahi birkaç manevi halife yani mürşit bulunabilir. Birinci hilafet hususi, ikincisi ise umumidir. İşte bu umumi irşat hilafeti Selman-ı Paki Farisi'ye verildiği gibi başkalarına da verilmiştir. Biz sadece risalenin yazarı Şeyh Fetullah'a kadar bu hilafetin gelişi hakkında kısa kısa yazdık. Darimi, Deylemi, Esfahani ve daha başkalarının tahriç ettikleri Hazreti Ali'den gelen hadiste Resul-ü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El-ulema mesabihul ardi ve hulafaul enbiya ve verasetu ve versetul enbiya Ulema, yeryüzünün çıraları, nebilerin halifeleri, benim ve nebilerin mirasçılarıdırlar. Peygamberlerin iki türlü mucizeleri vardır. Birincisi, melek vasıtasıyla gelen vahiydir. Kur'an ve sünnet gibi. İkincisi, tabi'i kanunların iptalinden ibaret, aklı aciz bırakan mucizelerdir. Peygamberin parmaklarından suyun akması, Musa peygamberin asasının yılana dönüşmesi, ölülerin dirilmesi gibi. Şüphesiz hakiki mirasçı, her iki cihetle peygamberden miras alandır. Birinci itibarla mirasçı ulemanın aldıkları miras, ilimle amel etmenin semeresi ve şeriate muvafık olan ilhamdır. Bu nurani ilhamla mirasçı, şeriatı güzel anlar ve üstün derecede tebliğ yollarını seçer. İkinci itibarla mirasçı ulemanın mirası da keşif ve kerametlerdir. Velayet mertebesinden iki cihetle mirasçılık makamına terakki eden zatlar, beşeri vasıflarını tebdil ettikleri için nebilerin halifeleridir. Şeyhül Ekber diyor ki, bu mirasçılar hilafet makamıyla aldıkları emaneti, beşeri vasıflarıyla gizlerler. Hatta gizlediklerini dahi gizlerler. Parça parça olsalar dahi sır vermezler. Meğer ki bir şeyin ifşasına emrolunsalar o başkadır. Hafız Iraki diyor ki, Ümmetimin uleması İsrail oğullarının nebileri gibidir. Mealindeki söz hadis değildir. Sahih hadis, El-Ulema'u verafetul enbiya'i. Ulema, enbiyanın mirasçılarıdır. Ebu Derda'dan, Hadisinden bezar el u uhalifetul enbiyai Ulema, nebilerin halifeleridir. Lafzı ile tahriç etmiştir. Hafız Nureddin, El-Heysumi diyor ki, Sünende, Ulema, nebilerin mirasçılarıdır. Şeklinde varit olmuştur. Ama bezarın ricali de mutemettirler. Bu takdirde, Hakiki mirasçı, manevi hilafetle şereflenendir. Artık bundan sonra, bu miras ve hilafet manasını sırr-ı azim, nisbet, hikmet diye ifade edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o sırr-ı azim-i hilafet ve imamet Ebubekir Bekir Sıddiq radıyallahu anha devredilmiştir.